Resulullah Efendimiz'in Ehl-i ve Ashabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendimiz öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl efendim? Hamd Nasılsınız? Hamd olsun. Hamd efendim. Teşekkür ederim. Efendim Diyarbakır'dan Hikmet Tarıncı, Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti sizin üzerinize olsun. Merhaba. Doğamla iblis dirilip kaldırılacakları güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. Bu diyalogu nasıl yorumluyorsunuz? Bu iddia bahis midir? Bu diyalogu biz nasıl anlamalıyız? Maalen, maalden kaynaklanan bir anlatım mıdır? diye sormuş efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. <gülüyor> Esselatu ve selamu aleyke ya seyidel evveline ve l'akhirin. Ve ila cemil enbiyayı vel mürselin <Sessizlik> Ve ila cemil evliyayı velhamdülillahi Rabbil alemin Allah iblisi huzurdan kovarken Adem'e secde et emrine uymayınca o da Adem'in ve Adem oğullarının secdeye layık olmadığını iddia etmiş bununla beraber. Bunu ispatlarım demişti. Eğer insanların tekrar dileceği güne kadar bana mühlet verirsen ben bunu ispatlarım dedi. Evet bu bir iddia. Allah da mühleti verdi. Hadi sen mühlet verilenlerdensin dedi. Bunu doğru anlayabilmek için Bütüne bakmak gerekir. Yani iblisle ilgili olan bütün ayetlere birden bakmak gerekir. Bununla beraber bütün Kur'an'a birden bakmak gerekir. Oradaki Allah'ın muradı nedir? Neden Allah o mühleti verdi? Bunu anlamamız gerekir. Eğer parçaya bakıp bütünü anlamaya çalışırsak anlamamız mümkün değildir. Ama bütüne bakınca o bütün içinde parçanın nerede durduğuna baktığımızda o parçanın ne işe yaradığını anlarız. Dolayısıyla bir ayetle dini anlamak veya Kur'an'ı anlamak veya o ayetteki Allah'ın muradını anlamak mümkün değildir. Bunun için bütüne bakmak gerekir. Bütün Kur'an'a birden bakmak gerekir ki onu anlayabilelim. Eğer Allah bir şeyi anlamamızı istiyorsa onu mutlaka beşerin seviyesinden anlatır gösterir yani onu müşahhas halde anlatır öyle sadece bir bilgi vermez onun için iblis bütünüyle ters tarafı temsil eder nefsin halini insandaki o özelliği temsil eder bir de tam karşı tarafında kendisine secde edilen Adem vardır. Bir de manevi olarak Hazreti Adem'i temsil eden tarafı vardır. Bu ikisinin birbiriyle savaşı vardır. Düşmanlığı vardır. İkisi de insanda mevcut. Yani iblis de kendisinde mevcut. Nefsi çünkü iblise uyuyor. Nefis itibariyle. Bir de kendisinde Adem vardır. Hazreti Adem olma, adam olma, insan olma, Hazreti insan olma ee, özelliği hali vardır, tercih etme hali vardır. İnsan bu ikisinden birini tercih eder, etmelidir zaten, mecburen eder. İstese de istemese de. Bir tarafta duracak. Bir de Allah onları indirirken birbirinize düşman olarak aşağı inin dedi. kim geldiğinde kim hidayetime tabi olursa Kurtuluşa erer. Uymayan kaybeder. Allah her şeyi insan için beyan etti. Bunu Hazreti Adem'e yalnız değil. Bütün Adem'in zürriyetinden gelen, bütün insanlara söylemiş oldu. Bize düşen, evet, Hazreti Adem'den yana durmaktır. Hazreti Adem gibi durmaktır. Yani, Allah bana ruhundan nefretmiş ve meleklerin, cinlerin secde ettiği varlığım demesi gerekir ve o varlığın şerefini takdir etmesi gerekir. O şerefi taşıması gerekir. Eğer böyle yapmazsa, nefsinden yana durursa bu durumda iblisten yana durmuş. Çünkü nefis iblisi dinliyor, şeytani dinliyor. Şeytan da zaten cehenneme davet eder, kibre davet eder, riyaya davet eder, düşmanlığa davet eder, hasede davet eder. Bununla beraber İblis secde etmediğinde Allah onun için ne buyurdu? Kibirlendi. Kibrinde direndi. Biri kibrinde direnirse İblis'in konumuna düşer. Bir insana bakarken eğer İblis'in baktığı gibi bakarsa, bu secdeye layık değildir derse İblis'in durumuna düşer. O'nu etten kemikten bir varlık olarak görür, Allah'ın nefesi, ruhu yok sayarsa İblis'in durumuna düşer. O'nu kıymete değere, şerefe layık görmezse iblisin durumuna düşer. Allah kul, kulun bunu anlasın diye, müşahhas halde, şahsiyete dönüşmüş halde bunu anlasın diye o mühleti veriyor. İblisin seni davet ettiğini unutma dedi. Cehenneme davet ettiğini, kibre davet ettiğini, nifaka, küfre davet ettiğini, düşmanlığa davet ettiğini unutma. Böyle anladığımızda iblisi anlamış oluruz. Allah her şeyi bilendir. İblisin secde etmeyeceğini de bilendir. Buna beraber bütün insanların iblise uyup uymayacağını da bilendir. Tabi olup olmayacağını da bilendir. Ama Allah ona tercih etme hakkı vermiştir, irade vermiştir. İradeni hakta kullan, doğruda kullan, güzellikte kullan diye irade vermiştir. İnsan bu iradesiyle Hazreti insan olmayı kazanıyor ya da iblisin durumuna düşer, şeytana uyar. Dolayısıyla şeytanla beraber cehennemi boylar. Evet. Buna iddia ya da böyle başka bir isim vermek doğru değildir. Olması gereken imtihanın gereğidir. Efendim <gülüyor> Batman'dan Adnan Argun, hocam Allah sizden razı olsun sayenizde huzur buldum selamlar Batman'dan demiş efendim. Allah razı olsun. Efendim <gülüyor> bir ah efendim söyleyecek başka bir şey yok. Sizi çok seviyoruz. Çok seviyoruzdan başka çok seviyoruz çok. Elhamdülillah demiş efendim. Efendim Diyarbakır'dan Recep, Hülya, Hivda sizi çok seviyoruz canım pirimiz diye başlar dururum ve bir şey yazamam ve o zaman anladım ki bizim lugatımızda Pir Muhammed Hüseyin'den öte söz yok. Çünkü aşk olan, muhabbet olan, güzellik olan sizsiniz. Hamdolsun bizi sizinle buluşturan Rabbimize Recep, Hülya, Hivda sizleri çok seviyor demiş efendim. Efendim, İstanbul'dan Ömer Altun. Hocam sizinle tanışmak ilaç gibi sohbetlerinizden bizzat faydalanmak istiyorum. Ne yapmam lazım Allah razı olsun. Önce o kardeşlerimizin aşkını, muhabbetini böyle bir beyan etmelerini söyleyeyim. İnsan nasıl bakarsa öyle görür. Hep söylüyoruz güle bakanlar gülü görür, dikene bakan dikeni görür. Eğer insana bakarken ondaki güzelliği görmeye çalışırsak Allah'ın isimlerini görmeye çalışırsak Allah'ın güzelliğini kulu üzerinde görmüş oluruz. Yok. Bu güzelliği görmek yerine Allah'a yakınlığı, Allah'a olan muhabbeti, Allah'ın kurulunu sevmesini görmek yerine eğer hataya, kusura, eksiğe, yanlışa, günaha bakacak olsak, yani görün dikenine bakacak olsak dikeni görürüz. Gülü görenlerin gönlü göl bahçesi olur ama dikeni görenlerin gönlü de dikenlik olur. Onun için güzel bakan güzelliği görür. O güzel bakışıyla Gördüğü güzellikle Gönlü güzelleşir Kendisi Allah'ın güzelliğiyle güzelleşir Güzel bakan sever Sevince ne olur Sevince o Allah'ın Onu sevmesine sebep olur vesile olur Bu herkes için her zaman Böyledir Onun için diyoruz Her şey aşktan ibaret Aşktan öteye yol yok Aşktan başka yol yok İnsan kıymetini, değerini, şerefini, Allah'a yakınlığını o sevgisinden, muhabbetinden alır. Onun için buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Sevmeyen ve sevilmeyende hayır yoktur. Hayırlı olan seven ve sevilenmiş. Ne kadar seviyorsa o kadar sevilir. Dolayısıyla aynı şekilde o kadar Allah katında hayırlı olmuş olur. Güzel olmuş olur, sevgiye, sevilmeye layık olmuş olur. Onun için seven kazanır, seven sevdiğini kazanır. Seven kendisini, yaratan Rabbinin sevgisini kazanır, yakınlığını kazanır, dostluğunu kazanır. Bundan büyük nimet olur mu? O zaman sermaye insanın kendi gönlünde. Mesela o sevgiyi doğru kullanmaktır. Eğer o sevgiyi Allah için kullanırsa kazanır. Allah'ın hesabını yapıp kullanırsa kazanır. Sermayesi bu. Tek sermayesi budur. Ama onu yanlış yere kullandığında bu sefer tam tersine sevgisi başına bela olur. Diyelim ki biri dünyalık herhangi bir şeyi sevdi. Hem de öyle bir sevdi ki hayatını o yolda harcadı. Vaktini, zamanını, günlerini, aylarını, yıllarını o yolda harcadı. O sevgisi onun başına sonra bela olur. Çünkü hayatını Allah yolunda kurban etmesi gerekirdi. Bir insan diyebilir. Evet bütün bunları yaparken bir de ibadetimi de yapıyorum. Ama önemli olan önce tercihtir. O tercih, tercih ettiğini neden tercih ettin? Eğer o dünyaya ait bir tercih ise bu durumda ahireti Rabbimizi tercih edemedik demektir. Bu herkes için böyledir. Her bir kula düşen, mümine düşen önce Rabbini tercih etmesidir. Sonra evet, Rabbinin rızasını, yakınlığını, sevgisini kazanmak için her türlü tercihi yapabilir, yapmalıdır. Zaten yapacak, istese de istemese de sürekli tercih etme halindedir. Yani biri bir yere gidecekse önce oraya gitmeyi tercih eder. Yürüyerek mi gitsem, arabayla mı gitsem diye tercih yapar. Sürekli insan tercih etme halindedir. Bununla beraber kendisi için doğru olanı, güzel olanı tercih ederken eğer bu tercihi bu tercihi yaparken Allah'a göre güzel nedir derse, tercihi öyle yaparsa doğru yapmış olur. Değilse yanlış yapmış olur. Allah kullarını bir ve beraber görmek ister. Bir arada görmek ister. Birbirlerini severken görmek ister. Birbirlerine yardım ederken görmek ister. Rabbimiz bizi nasıl görmek istiyor? Nasıl seviyorsa bize de düşen evet, o halde olmaktır. Biz de kardeşlerimizi çok seviyoruz. Allah için sevmek başka bir şey, bambaşka bir şeydir. Bunu tatmayan bilmez, anlamaz. Allah ile sevmek, Allah için sevmek baki bir sevgidir, ebedi bir sevgidir. Ama sevgi onsuz olunca o fanidir, o geçicidir. Başımıza bela olacak, sıkıntı olacak, sorun olacak olan da evet onsuz olan sevgilerimizdir. Onun için bütün sevgileri mutlaka Allah'a yönlendirip, Allah'a bağlamak lazım. Bunu tek başına bunu yapamaz, bunu beceremez. Mutlaka ona bir müşid-i gerekir ki o Allah ile onu sevsin, Allah için onu sevsin, ona o sevgiyi öğretsin. Sonra o da Allah için sever. Allah ile sever. Dolayısıyla Allah'ın sevgisine de layık olmuş olur. Evet. Efendim sohbetlerinizden bizatihi faydalanmak istiyorum demiştik kardeşimiz. Evet. Allah nasip ederse o da olur. Bununla beraber kardeşlerimiz televizyondan sohbetleri zaten izliyorlar, internet üzerinden izleyebilirler geçmişteki sohbetleri. Eğer bu imkanı kullanırlarsa bazen olur ki evet, bir sefer değil, belki birkaç sefer dinlemek çok daha faydalı olur. İyice anlayabilmek için çünkü birçok şeyi böyle özetle anlatıyoruz bir de herhangi bir konuyu ya da soruyu her seferinde farklı farklı anlatıyoruz ki iyice anlaşılsın her cepheden anlaşılmış olsun diye farklı farklı anlatıyoruz İnşallah o da olur Allah nasip eder inşallah bir önceki soru neydi efendim bir önceki mi? <gülüyor> Efendim sevgileri ve evet. sizinle buluşmak isteyen kardeşimiz vardı. Tamam, devam et. Efendim, bir dün akşam, dün demiş, açtan öte yol yok sohbetinizi dinledim. Orada mürşid dervişini çekirdek misali gönlüne eker, sevgisiyle ısıtır, büyütür demiştiniz. Ben de gece namazında dua ettim, Allah'ım beni mürşidimin gönlünde çekirdek misali çatlat, filiz olayım ve büyüyüp ağaç olayım dedim. Sonra rüyama siz girdiniz, bir yerde oturmuştuk. Oturduğumuz zemin kahverengiden kırmızıya döndü. Bu renk dönüşünü, dönüşümünü siz bize gösterdiniz. Yoksa fark edememiştik değişimi. İyi akşamlar hocam. Allah sizi başımızdan, gönlümüzden eksik etmesin. Allah'ın selamı ve rahmeti sizin ve tüm mümin kardeşlerimizin üzerine olsun. Amin. Allah kardeşimizden de razı olsun. Mutlaka insan değişen bir varlıktır. Allah'ın kaza ismi tecelli edince o manevi olarak o değişikliği yaşar. Eğer böyle kırmızıya dönüştüyse kırmızı mutlaka kardeşlerimiz biliyor onu. Aşkın, muhabbetin rengidir. Bu durumda aşka, muhabbete kardeşimiz bir adım atmış demektir. Allah onu müjdeliyor onunla. O değişiklikten dolayı bir adım atar. İnşallah Allah onu ihsan eder. O aşka, muhabbete bürünmüş olur. Evet, manevi olarak bir adım öteye, bir makam öteye daha doğrusu ileriye alınmış olur. O gönülden yaptığı duaya Allah icabet etmiş. Buna beraber bunu ona göstermiştir. Evet. Efendim bir hocam yatsı namazdan sonra rabıta yapıyorum. <gülüyor> Rüyamda hep şantiye alanı görüyorum. Her yerde inşa edilen binalar var. Bunu nasıl anlamalıyım? Evet. Ev demek yani gönül demektir. Gönül. Bu durumda eğer Böyle şantiye halinde, inşaat halinde evler görüyorsak, ev görüyorsak, veya kendi evimizi görüyorsak fark etmez o, gönül inşaat harindedir tamir oluyor demektir. İnşa ediliyor demektir. Ee, ya da onarılıyor. Bu durumda e, ne manaya gelmiş olur? Evet, manevi olarak e, gönlümüz inşa oluyor. E, Allah'ın elbette ki ayetleriyle. İman ile, muhabbetle, Allah'a teslimiyetle inşa oluyor, inşaat devam ediyor. Ne zaman ki kardeşimiz gördü, inşaat bitmiş, içi boyanmış, o zaman iş bitmiş demektir. İş bitmiştir derken, yani kalp Allah'ın tecellisini hazır hale gelmiş demektir. Evet, bundan dolayı onu görüyor, Allah mübarek etsin diyoruz. Benim Birkaç ay önce Aleyküm. eşimin abisinin kızı bizim evde kalmaya başladı. O geldiğinden beri kıza ısınamadım. Hareketleri, davranışları beni çok rahatsız ediyor. Arkamızdan dedikodu yapıyor. Yalanlar söylüyordu. Ben de eşime rahatsız olduğumu söylüyordum. Eşim de sen defol git. Ben yeğenimi göndermem eve diyor. En son dün akşam yeğeninin... Birkaç erkekle görüştüğünü öğrenince onu vurdu. Bu sefer de bana senin yüzünden dövdüm. Etrafımız boşalsın. Seni de aynı şekilde döveceğim dedi. Eşim bana karşı çok soğudu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Duanızı istiyorum. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Evet. Bu durumda yapmamız gereken şey güzel yapmaktır. Doğru yapmaktır. Sabretmektir. Olması gereken şey budur. İnşallah o da eksiğini, yanlışını, hatasını anlar. E, tövbe eder. Eğer yanlışa karşılık, biz de yanlışla cevap verirsek bizim ondan bir farkımız kalmaz. Mutlaka bir mümince bir tavır ortaya koymamız gerekir. Karşımızdaki evet o tavırdan hayal etsin. Yanlışını görsün, düzeltsin. Evet, yapmamız gereken şey budur. Allah güzel yapanları sever, Allah mefsimleri sever buyurdu. Buna beraber sorun sıkıntı olduğunda sabredince Allah sabredenleri sever, sabredenlerle beraberdir. Hayat bir imtihan, bunu böyle görmek gerekir. Allah'ın sevgisini kazanmak için sabretmek lazım, güzel yapmaya çalışmak lazım ki Allah'ın sevgisini kazanmış olalım, imtihanı kazanmış olalım. Sonra, sonra Allah gerekeni yapar. Allah sabrı de, beraberdir deyince bunu nasıl anlamak gerekiyor? Allah gerekeni yapar. Sen kulluğunu yap, sen işini yap. Sen işini yap, ben gerekeni yaparım demektir. Evet. Efendim Antalya'dan Nur'dan Nalband Sayın Hocam <gülüyor> Mücadele Suresinin 11. ayetinde Allah ey iman edenler size meclislerde yer açın denildiği zaman açın ki Allah da size genişlik versin diye müminlere hitap ederken ne demek istemektedir? Açıklar mısınız? Evet. Allah her şeyi öğretir. Sevmeyi öğretir. Sevilmeyi öğretir. Bununla beraber gerektiğinde nasıl kızmamız gerektiğini öğretir. Aynı zamanda edebi öğretir. Edep. İslam, bütün dinler böyledir. Bir, özel olarak şahıs olarak yaşanması gerekenleri vardır. İman etmek gibi. Bir de cemaat harinde yapılması gerekenler vardır. Evet, onun için din İslam cemaat harinde yaşanır. Allah cemaat edebini öğretiyor. Adabını öğretiyor burada. Yani cemaat harindeyken nasıl bir hal içinde olmamız gerektiğini öğretiyor. Yer açın deyince mesela sahabe anlatıyor. Resulullah Efendimiz sohbet ederken Hz. Ali geldi. O arada oturulacak bir yer yoktu. Diyor Hz. Ebu Bekir evet, ona yer açmaya çalıştı. Kendini sıkıştırdığı bir yere böyle. Ona yer açıp onu oturttu. Yanına oturttu. Diyor Resulullah Efendimiz bu tavrı seyrederken bu tavrı çok sevindi. Buyurdu ki Hikmet ehlinin kıymetini ancak hikmet ehli olanlar anlar. Evet. Bu durumda yer aşmak gerekiyormuş. Yer aşmak demek sadece zahiri olarak yer aşmak değil. Önce gönlümüzde onlara yer aşmamız gerekir. Çünkü Allah kulluğa davet eder, sırat-ı müstakime davet ederken ne diyoruz? ve Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istian ediyor, seni istiyoruz. Ben demiyoruz, biz diyoruz. Beraber olmak gerekir ki gerçekten Allah'a abdolmuş olalım, Allah'ı istemiş olalım. Her bir kul ile Allah'ın sevgisini kazanmamız gerektiğini bilelim. Ona yer açınca, ona yardım edince, ona ikram edince, onu da o cemaatin içine davet edip, o da kulluğu kazansın. Allah'ın rızasını, dostluğunun sevgisini kazansın, sirat-ı beraber yürüyelim deyince ne olur? O kazanmış olur. Ve bu Allah'ın emridir, emretti. Yer açsın deyince, yani biri geldiğinde ona yer açın, ona önce gönlünüzü açın, yer açın, ikramda bulunun, buna beraber o kazansın diye, evet. ona, onu, onu güzel bir yerde oturtun demektir. Bitmedi. Ayetin bir de devamı vardır. Kalkın deyince de kalkın dedi. Böyle olunca ne olur? Yer açın deyince yer açarsanız, kalkın deyince kalkarsanız, bu durumda Allah iman edip o ilim sahiplerine bunları derecelerle yükseltir. Bunu yapabilenler iman edip ilim sahibi, işi bilenlerdir. Neyi kazanabileceğini bilenlerdir. Yoksa böyle durup dururken bunu yapmayı beceremez. Gücü yetmez. Onun için, bunu yapabilmeniz için size iman ve ilim lazım. Evet, iman ve ilim sahibi olanlar hem gönlünde yer açar, hem evinde yer açar, hem bulunduğu cemaatte ona yer açar. Yer açar ki o orada rahat etsin. O orada kazanabilsin. Kulluğunu yapabilsin. Çünkü o ilim sahibidir. O biliyor ki, o kazanınca, yer açtığı kimse kazanınca kendisi de kazanır. O bunu biliyor, ilim sahibi çünkü, iman sahibi, bilir ki, evet, ondan dolayı Allah'ın sevgisini kazanır, evet, iman kazanır. evet. Efendim devamla demişsin hocam, sizin sizin açıklamalarınız benim için çok değerli, o yüzden bazı surelerde anlayamadığım ayetleri size soruyorum ve böyle bir imkanı sunduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Sorum şu, Araf suresi 26. ayete geçen takva elbisesi nedir? Saygılarımla demiş. Evet, takva elbisesi. Allah öyle burada ayet-i Allah sizin için elbiseler indirmiştir. Örtünerseniz diye, kendinizi muhafaza ederseniz diye elbiseler indirmiştir. Bir de sizin için süs olsun diye elbiseleri indirmiştir. Bir de takva elbisesi dedi. İşte hayırlı olan bu takva elbisesidir dedi. Evet. Eğer hayırlı olan takva elbisesi ise bu diğer elbiseden farklı bir şeydir. Allah bir de takva azgı buyuruyor. Takva elbisesi, takva azgı. Bir de Allah, Allah müttakilerin velisidir dedi bir de cennetin nimetlerini anlatıyor, buyurur ki bu takva sahipleri içindir. Takva. O zaman takvayı doğru anlamak gerekir. Takva, evet, korumak demek, korunmak demek. Neden koru, kendini koruyup korunmak? Allah'ın gazabından, azabından, cehennemden, yanlıştan, günahtan, eksikten, yanlıştan kendini korumak. Kelime manası itibariyle öyledir. Evet, kelime manası itibariyle bir de kovamında demektir. Kovamında. Kovamında bir kul, aşırı gitmeyen, Allah'ın isimlerinde aşırı gitmeyen bir kul, öyle bir kovamında ki, Allah'a karşı sorumluluğunu bilen, bu sorumluluğu kabul eden, gereğini de yerine getiren. Eğer biri takva elbisesini giyerse, bu durumda neyi giyinmiş olur? Allah'a karşı sorumluluğu bir elbise gibi giyinmiş olur. Kendini unutmaz, Rabbini dinler. Rabbini dinler, o Allah'a karşı olan kulluk sorumluluğunu yerine getirmek için. Allah'a iman eder, Rabbi neyi vahyetmişse ona sarılır, onu dinler. O elbise, o takva elbisesi ona Allah'a karşı olan sorumluluğunu yerine getirtir. Ona o gücü, o kuvveti verir. Bu elbise nurdan bir elbise. Bu elbise gönül elbisesi. Buna beraber bu elbise velayet elbisesi. Evet. <gülüyor> Eğer biri bu elbiseyi e, giyerse o elbise onu korur. Allah verdiğini geri almaz. Bir kere onu giydi mi o kul Rabbini sever. O kul Allah için sever. Allah'ı sevdiği için Allah için sever. Elbise kirlenince elbideki elbise kirlenir. Elbise kirlenince onu temizler. Herhangi bir şekilde bir leke gelse gönlüne bir leke gelse ne yapar? onu tövbeyle, istihbarla hemen onu temizler. Ama ona o elbise bir sefer giydirildi mi, Allah o elbiseyi bir sefer iknaf etti mi, o elbise üzerinde kirlenebilir, bazen yırtılabilir. Kendi kendisi bunu bilmez, bunu anlamaz. Bununla beraber bu elbiseyi kendi kendine de giyemez. Evet, bu elbiseyi giydiren bir müşrik i gene. Onunla beraber Allah'a döner. Onunla beraber o sorumluluğu kul olma, Allah'a dost olma sorumluluğunu kabul eder. Ondan sonra o elbiseyi hak eder. O elbiseyi Allah ikram eder, ona giydirir. Giydirince evet bir daha onu soymamak üzere aslında giymiştir. Ama yol boyunca onu kirletebilir, yırtılabilir. Müslikemün işi de onu temizlemektir. Yırtılmışsa onu tabirceyse onu dikmektir. Bu kadar yeter olsun. Efendim bizlenimiz. Selamünaleyküm efendim. Sizi çok Aleyküm seviyorum. Efendim. Eğer müsaade ederseniz bir sorum olacaktı. Aşk olan Rabbimizin, Rabbimiz Allah'ın cemali nasıldı? Evet, kelime yanlış diyor önce. Allah için nasıl diye bir kelime kullanılmaz haşa. Neden kullanılmaz? Nasıl dendiğinde bir şeye benzetilmesi gerekir. Allah hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey ona benzemez. Eğer bir şeye benzemiyor, bir şeye benzetilemiyorsa, bu durumda nasıl anlatılır, anlatılması mümkün müdür? Mümkün değildir. Onun için bir kul Rabbini düşünürken, tefekkür ederken, ibadet ederken, namazla, namaz kılarken, onun için ısrarla söylüyoruz. Allah'ın zatı hakkında tefekkür edilmez. Söylememiz gereken ya da o anda düşünüp tefekkür etmemiz gereken hal beni yaratan Rabbim. Evet, beni yaratan Rabbim. Beni yoktan yaratan Rabbim. Bana nefet ruhu kendinden yaratan Rabbim dememiz gerekir. Bunun dışında evet, onun hakkında nasıldır demek caiz değildir. Yaratılmış akıl kendi yaratanını anlayamaz, gücü buna yetmez. Onun için Allah'ın zati hakkında tefekkür edilmez. Allah sıfatlarıyla tanınır, fiilleriyle tanınır. Kendi üzerimizdeki Allah'ın sıfatlarını görüp öyle anlayacağız. Evet, Kendi görmemizden evet, sonsuz bir deryadan bir damla misali görüyoruz. Allah'ın görmesini öyle anlamak gerekir. Kendimizdeki merhameti evet gördüğümüzde evet yine sonsuz bir deryadan bir damla rahmet gönlümüze ikram edilmiş. Allah'ın Rahman, Rahim isminin tecellisi. Oradan Allah'ın rahmetini anlamaya çalışıyoruz. Böyle Allah'ın sıfatlarından onu anlamaya çalışıyoruz. Kuruna muamele ederken, nasıl rahmetiyle, muhabbetiyle, ikramıyla, güzelliğiyle muamele ettiğini gördüğümüzde <gülüyor> fiilleri görmüş oluyoruz. Onun için Rabbimizi fiillerinden, sıfatlarından anlamaya çalışacağız, tanımaya çalışacağız ki manevi olarak yolculuğumuz olsun. Evet. Onu tanımaya, anlamaya, cemalini müşahede etmeye gücümüz olsun. Allah bunu ikram etsin. Yani bu çabamız, gayretimiz, duamız olmuş olur. Allah duamızı kabul edince bizi kendine çeker. Onun için haşa böyle bir kelime kullanılmaz. Onun için e, o kelimeyi öyle kullanmak doğru değildir. Allah hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey de ona benzemez. Zat yakında tefekkür edilmez. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Bize düşen tanımak mı istiyoruz? cemalini müşahede etmek mi istiyoruz? Yapmamız gereken şey ona aşık olmaktır. O aşkı kazanmak için çaba gayret sarf edip koşmaktır. Evet, sevince mahşuk aşığına kendini tanıtır. Eğer biri birini sevse gece gündüz bir sefer pencereden göreyim diye pencerenin etrafında dolansa, o seven, o aşık, hangi halde olursa olsun, mutlaka o maşuk olan, sevilen insafa gelir, böyle pencereyi açar, perdeyi aralar öyle değil, mi? öyledir. Neye karşılıktır bu? Evet, o aşığın aşkına karşılıktır. Söz konusu bizi yaratan Rabbimiz olunca biz de eğer ya Rabbi seni istiyoruz. İyya abdu abdü ve iyya deyip feryat edersek halimiz ne olursa olsun, ne kadar kirli olursak olalım evet mutlaka bizi Huzura hale getirir. Kendini bize tanıtır. Evet. Efendim bir izleyenimiz. Selamun Aleyküm Efendim. Sohbetlerinizi Aleyküm. asla kaçırmıyorum. Buna rağmen bazı cevaplanmış soruları yeniden sorma gereği hissediyorum. Kusura bakmayın. Uslat yolcusu hangi nefis mertebesinde Allah'ın zatı ve sıfatı tecellisine kavuşur? Evet. Nefsin hangi mertebesinde zat ve sıfat mertebesine, e, tecellisine kavuşur demiş. Mutlaka yol iki, iki bölümdür. Bir itminana kadar, bir de itminandan sonra. Mutlaka bu, bu tecelli, zat ve sıfat tecellisi İtminandan sonradır. İtminanla beraber itminandan sonradır. Ondan önce de sürekli bütün insanlar için mümin olsun, mümin olmasın. Bütün insanlar için bu tecelli vardır. Bu tecelli süreklidir. Hem zat tecellisi, hem sıfat tecellisi, hem fiil tecellisi her anda herkes fiil tecellisiyle karşı karşıya mıdır? Evet. Bütün varlık, bütün mevcudat her an Allah'ın fiilleriyle karşı karşıyadır. Fiil isimlerden sıfatlardan tecelli ediyor, isimler sıfatlar zattan tecelli ediyor. Bu durumda hepsi aynı olmuş olur. Aradaki fark nedir? Neden İtminan mertebesinde o tecelliye mazhar oluyor diyoruz? O mertebede onu görür, onu tadar, onu yaşar, onu anlar o ana kadar gaflettedir, uyuyor. Görmüyor, göremiyor, anlayamıyor. Ama nefis itminana erince, daha doğrusu nefis tezkiye olunca, emareden, en kötü halden kurtulup, bir adım öteye levameye geldiğinde, evet, bilmediğinden dolayı, ceharetinden dolayı, ya da nefsine güç yitiremediğinden dolayı, o yanlışlarına tövbe edip istiğfar edince, Sonra bir adım daha ileri gelip ilham almaya başlayınca, Allah'ın o fiil tecellisinden, Allah'ın sıfatlarını görmeye başlayınca, Allah'ın muamelesini görüp anlamaya başlayınca, yani bir adım daha öteye atar, Bu atacağı adım, onu itminana taşıdığı için, itminana taşımak demek, velayete taşımak demektir. Veli oluyor orada, takva elbisesini orada giyiyor zaten o bir adım atınca o kapıdan içeri girince takva elbisesini giyip veli olmuş olur. Ondan sonra bu Allah'ın sıfat, isim tecellisi, bir de zat tecellisine mazhar oluyor. Bu insandan insana da değişiyor. Yani kimisi itminanın hemen başında görmeye başlıyor. Kimi da görmeye başlıyor. Kimi raziyede, kimi merciyede. Bu, o bir ölçü değildir. Ama bütün şiddetiyle onu tatıyor. Tattığı şey eğer Allah'ı sevmekse, Allah için sevmekse. Bu arada, bu durumda hem zat hem sıfat tecellisi olmuştur. Onun için aşk, muhabbet Allah'ın zati tecellisidir, dedim. Evet, anlaşılmayan bir şey olursa kardeşimiz bir daha onu şey yapar. Evet. Sorar, o sıfat tecellisine, zat tecellisine, o müşahadeye, o tecelliye, mashar olmadan önce mutlaka kulun Allah'ın fiillerini görmesi gerekir. Allah'ın fiilini, fiillerini müşahede etmesi gerekir. Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi görmesi gerekir. Bu muameleyi Allah bana yaptı demesi gerekir. Buna iman etmiş olması gerekir. Bir başkasına muamele ederken de bu fiil tecellisini görmesi gerekir. Fiil tecellisi isimlerden, sıfatlardan tecelli ediyor. Çünkü ancak o zaman bir adım atıp o esma tecellisini, sıfat tecellisini müşahede edebilir. Sıfat tecellisini müşahede eder ki evet, bu sıfat tecellisini kendi üzerinde müşahede eder. O Allah'ın Rahman ismiyle Rahman olmuş, Rahim ismiyle Rahim olmuş, Kerim ismiyle Kerim olmuş. Çünkü fiillerde müşahede etti ki her anda her şeyi yapan Allah'tır ve Allah onu ondan istiyor. Vehmi olan varlığını bırakmak istiyor. Ondan sonra bırakabilir. Bırakma gücü olur. Ondan sonra Allah'ın zatı tecellisi tecelli eder. Yani hepsi böyle basamak basamak, adım adımdır. Bununla beraber kendi başına da kimse bunu beceremez. Bu mümkün değil. Kazanmış olan biriyle bunu kazanmış olmak gerekir. Kazanmak gerekir. O yolda yürüyüp kazanmak gerekir. Yoksa hayali olarak, ilim olarak, bilgi olarak bunu bilmek herhangi bir şekilde bize bir şey kazandırmaz. Evet. Efendim... Mehmet isimli bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm. Allah ahad, vahid, samed iken nasıl gazap eder? Beni bu soru çok meşgul ediyor ama kendimi tatmin edecek bir cevap bulamıyorum. Allah'ın yüceliğini ve ahadiyetini inkar etmiyorum. Anlamaya çalışıyorum. Zatında tek olan Allah'ın gazabı neden ve nasıl olur? Evet Allah ahad'dır, vahid'dir, samed'dir. Bütün varlıkta tecelli eden O'dur. Bu arada iki türlü görüş vardır. Evet, ne demişlerdi bu iki görüşe? Vahdet'te kesret, kesrette vahdet. Kesrette vahdet, Allah'ın ahad, semad, vahid isminin tecellisini görmektir. Ama tek taraftan görmüş oldu. Bir de, Nasıl ki kesrette vahdeti gördüyse vahdette de kesreti görmesi gerekir ki kul olsun. insan, yoksa kul olamaz. Eğer biri sadece kesrette vahdeti müşahede ederse, yani çokluk aleminde tecelli edenin Allah olduğunu gördü. Hallac gibi enel hak der, hatta her şeye hak der. Ama o gelip geçer. Bilgiyle değil. Eğer müşahede ile bunu görürse bu her kim bunu gördüyse o müşahedeye boğulur. Oradan çıkması gerekir. Bir adım atıp oradan çıkması gerekir. Ne demesi gerekir? Ben Allah'ın kuluyum diyebilmek için o vahdette bir de kesreti görmek gerekir. Yani Allah varlığı, insanı yaratmayı dilemiş. Onun muhatap kabul etmiş. Kendisini seven, sevecek olan bir varlık yaratmış. Bir aşık yaratmış. Eğer bu vahdette kesreti göremezse, kulü göremez. Kulluğu, kulü, her şeyi yok saymış, inkar etmiş olur. Allah ben yarattım buyurur. Bu durumda huzat demiş olur. Sen bir şey yaratmamışsın demiş olur. Yaratmış. Yaratmış. Allah insana iki göz vermiş. Bir gözle Kesrette vahdeti, öteki gözde vahdete kesreti görmesi gerekir. Bunu bir anda müşahade etmesi gerekir. Yani biri bir şey yaptığında bunu kul mu yapıyor, Allah mı yapıyor? Bu durumda Allah yapıyor demen gerekir. Eğer Allah Vahid, ahad, Semet isimleriyle sadece baktınsa öyle söylersin. Öyle söylemiş olursun. Allah yaptı dersin. Aklıma bir dervişin meselesi geldi. Derviş, kardeşimizin söylediği gibi, kesrette vahdeti görüyor. Her şeyi Allah yaptığı diyor, diyor, Kim ne yaparsa yapsın, Allah yaptığı diyor, diyor. Arkadaşları, onlar şakalaşıyor. Yolda yürürken, diyor, biri arkadaşı, Ensesine bir tokat atınca hızlı atmış farkında olmadan. Bu diyor yüzü koyun yere düştü. Ayağa kalkarken arkadaşı biraz da endişeyle demiş ben yapmadım Allah yaptı. Sürekli öyle söylüyor ya. evet O da geri dönüp biliyorum Allah'ın yaptığını. Ben demiş bakayım böyle hangi geri zekâvının eliyle yapıyor. Onun yaptığını biliyorum. Evet, her şeyi Allah yapıyor, muameleyi Allah yapıyor, imtihana tabi tutuyor. Ama herkes bir de kendi fiilinin sorumlusudur. Kim bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, Allah ona müsaade etti. Bu bizim için imtihan oldu, kazanma imkanı oldu. Ama doğru yapan, hayra vesile olan hayri kazanmıştır. Şerre, gusile olanlar şerri kazanmıştır. Yanlış yapan kendi yanlışının cezasını görür. Bizim kendimizi Allah'a ait görmemiz gerekir. Yoksa her şey Allah'ın tecellisidir deyip işi sadece Allah'a bırakıp sanki bize varlık vermemiş gibi kabul edersek bu durumda iman etmemiş oluruz. Kulluğu da kabul etmemiş oluruz. Ama görüyoruz ki kuruz. Görüyoruz ki evet. Allah ben yarattım dedi. Yoktan yarattım dedi. Kendimden evet ona hayat verdim, ruh verdim dedi. Ruhumdan nefettim dedi. Eğer Allah bir perde açarsa bu anlaşılır. Yoksa e, tek taraftan bakar yani ya Kesrette vahdeti göremez, ya vahdette kesretti göremez. Genel olarak insanlar, kesrette vahdeti görmüyor. Onun için her konuda imtihani unutmuştur, birbirini suçlar, ya da ben yaptım, şu yaptı, bu yaptı der. Bu kesrette vahdeti, Allah'ın kudretini, vahdaniyetini görmemektir. Ama manevi olarak ilerleyince, bu sefer durum tersine döner, Vahdeti görüyor, kesreti görmüyor bu sefer. Evet, Yolun yarısındadır. Bir adım daha atıp hem vahdette kesreti hem kesrette vahdeti gördüğünde her şey yerli yerindedir. Allah alemlerin Rabbidir. Buna beraber her şey fanidir, yok olucudur, baki olan Allah'ın vecihidir ama fani oranıyla yaratmıştır. Hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Bu da, buna da şahittir. Şahit olmuştur. Onlar da kulüdür. Allah hamd ile tesbih edilmeyi sever. İman edilmeyi sever. Kulunun, varlığın kendisini sevmesini sever. Seni seviyorum. Sen subhansın demesini sever. Elhamdülillah demesini sever. Yani kulunun evet, yaratmış olduğu mahlukatının kendisini sevmesini sever. Mahlukat neyi sever? Mahlukatın Sevdiği de tek bir şeydir. Nedir o? Allah'ın kendisini sevmesi. O da bunu seviyor. Ama farkında olmayınca, gaflete düşünce insanlar beni sevsin der, şu beni sevsin ya da insanlar beni öfsün der. Makamı isterken de sadece insanları görüyor aslında. Rabbini görmemiştir, sadece insanı görmüştür. Ama Kendine geldiğinde evet, Rabbim beni sevsin der. Başka da bir şey istemez, isteyemez. Bu uyanmış, bu kendine gelmiş. Ölmeden evvel ölmüş. Gözünü, gönlünü Rabbinin sevgisinden başka tarafa döndüremez. Neyi severse sevsin ona bağlar. Onunla sever yani. Ondan bir nimet olarak görür, sever. İkram olarak görür, sever. İmtihan olarak görür, sever. Onun üzerinde, evet varlığın, insanın, sevdiğinin üzerinde Allah'ın güzelliğini görür. İzminin tecellisini görür, sever. Severken sevgisi Allah'a gider. Evet. Efendim, bizlerimiz izleyenimiz. Aleyküm Pirim. Size evet, bir iman sorusundan bahsetmek istiyorum. Son dönemlerde çok çok yoğun fitne ve belalara maruz kaldım. Asla karşılık vermedim. <gülüyor> Rabbimin bir imtihanı dedim. Olaylara sessiz kaldım. Kimsenin kalbinin de kırmamaktan yana durdum ve eminim de bunlar benim için bir imtihan. Hatalarımı da gördüm, düzeltme yoluna girdim, tövbe ettim. Buna rağmen nefsim huzur vermiyor. Sürekli şunu demeliydin. Şöyle kendini savunmalıydın. Sustuğun için her şeyi kabul etmiş olduğum tarzında vesveselerim var. Hiçbir, hiç huzurum yok. Bütün bu vesveselere rağmen ben yine sabır etmeye çalışıyorum. Nefsimin istediği gibi birilerinin kalbini kırmak istemiyorum. Çünkü eminim bu bir imtihan ve ben kalp kırmak istemiyorum. Bu doğru bir tutum mu? Hakkımı savunmam mı lazımdı? Bazen bu kadar hakaret ve fitneye susuyor olmam kendime ihanet etmiş gibi hissettiriyor. Bana bu konuda yardımcı olun lütfen, yol gösterin. Evet. Herhangi bir durumda böyle sıkıntılara maruz kaldığımızda dedikoduya, iftiraya veya gereksiz yere böyle hakarete maruz kaldığımızda mutlaka Allah'ın hesabını yapıp öyle ...konuşup cevap vermek gerekir. Sahabe anlatıyordu. Resulullah Efendimiz... ...bir yerde oturuyordu. Hazreti Eubi Bekir'le. Evet, diğer sahabeyle beraber. Bu arada dışarıdan biri geldi. Hazreti Eubi ...böyle ileri geri konuştu. Böyle hakarete varır şekilde konuştu. Ama Hazreti Eubi cevap vermedi. O cevap vermeyince adam daha da işi ilerletip böyle hakarete vardırdı. Sahabe diyor ki o Hazreti İbbekir'e hakaret ederken Resulullah Efendimiz her seferinde tebessüm etti yalnız. Biz diyor, buna şaşırdık. Adam Hazreti İbbekir'e hakaret ediyor. O da sesini yetmiyor. Resulullah Efendimiz tebessüm ediyor. En sonunda Hazreti İbbekir dayanamadı. Adama karşılık verdi. Adama cevap verdi, karşılık verdi. Yani hakaretini iade etti. Diyor Resulullah Efendimiz Hazreti Ebu Bekir cevap verince adama birden diyor, ayağa kalkıp yürümeye başladı. Diyor, Hazreti Ebu Bekir anladı ki yanlış yapmış. Hemen diyor, peşinden koştu. Yaratıl Allah özür diliyorum. Sizin yanınızda böyle yaptığı için ben kızdım ona. Yoksa böyle cevap vermezdim. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki, O sana hakaret ederken her seferinde melekler senin adına cevap veriyorlar diyor ona. Ama sen ne zaman ki ona cevap verdin, melekler kayboldu, hemen şeytanlar oraya üşüştü. Şeytanların bulunduğu yerde bir peygamberin durması yaraşmaz dedi. Onun için gidiyorum. Her şeyi buradan anlamak gerekir. Yok cevap vermedim. Acaba şunu şöyle mi söyleseydim? Şunu şöyle söyle. Keşke kendini böyle savunsaydın. Keşke bilesin de böyle söyleseydin. Diyen şeytandır. Şeytanın kendisidir. Bak cevap verince hemen şeytanlar oraya üşüştü. Ama melekler kayboldu. Böyle şeyleri ciddiye almak doğru değil. Bize düşen Allah'ın hesabını yapmaktır. Eğer susmak gerekiyorsa, evet ne buyurdu Resul Efendimiz? İki kişi tartıştığında, diyelim ki tartışma oldu. Haksız olduğu halde, eğer biri o tartışmayı keser bitirirse, haksız olduğu halde, Allah cennetin kenarında ona bir köşk yapar. Eğer haklıyken tartışmayı keserse, ona cennetin ortasında bir köşkü yapar. Allah güzel ahlaklı olana en yüksek makamda köşkü yapar. Susmak bizi güzel ahlaklı yapıyormuş aslında. Oraya doğru götürüyor. Bu durumda tartışmak hiç doğru değilmiş. Şunu şöyle söyleseydin, kendini böyle sabunsaydın, herkes seni haklı görseydi, hayır. Allah bizi haklı görsün, cennetin, kenarında veya ortasında bir ev yapsın. Eğer haklıysa ortasında bir köşk yapıyor. Resulullah Efendimiz eğer bir şeyi haber vermişse ona iman ediyoruz. İman etmemiz gerekir. Yoksa şeytanın böyle dürtmesiyle keşke şöyle söyleseydin, seni böyle savunsaydın, sene böyle ona haksızlık etseydin, laf söyleseydin evet demesine bakmıyoruz. Ne diyoruz? Senin için yutuyorum ya Rabbi. Ben seni seviyorum, senin için yutuyorum. Varsın öyle söylesin, varsın onlar öyle bilsin. Allah bizi tanıtır. Bırakalım, Allah bizi tanıtsın. Bizim kendimizi insanlara iyi tanıtmamız gerekmiyor. Haklı olduğumuzu anlatmamız gerekmiyor. Bırak Allah, haklı olduğumuzu ortaya koysun, bizi tanıtsın. Ona güvenelim. Seven sevdiğine güvenir, güvenmelidir. Onun için suçluysak ona güvenelim. O gerekeni yapar. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Mehmet. Selamun Aleyküm sevgili pirim. Aleyküm Evve, evvelki sohbetlerinizden birinde zat tecellisi için bir milyonda bir insana denk gelir ya da gelmez dediniz. Ustad yolculuğunun yegane amacı Cemalullah. Bununla beraber zat tecellisi ve rıza ise bu nimete nail olmayan binlerce vuslat yolcusunun hali ne olur? Allah'ın cemali hasretiyle tutuşan bir kul için bu zulüm olmaz mı? Evet. Allah kuluna zulmetmez. O halde bu nimeti kamil manada kamil manada çok nadir, hatta nadirin de nadiri insanlar mı isteyebilir? Evet. İstebiliyor. Hayır. Herkesin istemesi gerekir, isteyebilir. İstediğinde, <gülüyor> duasında, Samimi olanlar kazanır. Bu nimet her kula vardır. Vuslat yolcusuna zaten yola çıkmıştır. Onun için mutlak vardır. Yolu gidiyor çünkü ama herhangi bir şekilde ben bunu yapamam. Yapamam ama istiyorum. Allah'ın satıyla sıfatıyla bana tecelli etmesini istiyorum. Diyor. Tamam olur. Mürcidi bu arada olur der. Senin bu durumda yapman gereken şey, Allah'ın zatının, sıfatının tecellisini mi istiyorsun? Nefsinin o sıfatlarından vazgeçmen gerekir. Köfründen, şirkinden vazgeçmen gerekir. Nifakından, hasedinden vazgeçmen gerekir. Allah sıfatlarıyla tecelli etsin diyorsun ya, bu durumda evet, sıfatlarıyla tecelli eder, temizleyince, temizlerince. Tecelli eder. Allah zatıyla tecelli etsin istiyorsun. Varlığından vazgeçmen gerekir. Varlığını Allah'a kurban etmen gerekir. Ama yok ben kurban etmek istemiyorum. Benim nefsimde bunu böyle istiyor ama onu da istiyorum. Yalan söylüyorsun. Allah bunu kabul eder mi? Eğer istiyorsan gerekeni yapman gerekiyor. Gerekeni yaptığında Allah verir. Tecelli eder. Bu durumda Allah kimseye zulme etmiyor. Kul kendine zulme ediyor. Nefsine yapışmış, dünyaya yapışmış. Bırakmıyor onu. İşine ya bırakmıyor. Ben bundan vazgeçemem diyor. Ama seni de istiyorum diyor. Dünyadan vazgeçemiyorum. Ahireti istiyorum. Cenneti istiyorum. Alamazsın. Şeytani şeylerden vazgeçemiyorum. Meleki hali istiyorum. Alamazsın. Nefsimden vazgeçemiyorum. Nefsimin ilahlığından, ilahlık taslamasından vazgeçemiyorum. Ben demekten vazgeçemiyorum. Ama seni istiyorum ya Rabbi. Böyle bir şey olmaz. İsteyen alır. isteyen kazanır. Veren kazanır. Eğer varlığını Allah'a kurban ettinse, nefsini Allah'a kurban ettinse, alamayacağın bir şey var mıdır? Yok. Ne kadar kurban ettin? O kadar alır. O kadar Allah'a yol alır. Yakın olursun ölçüsü böyledir. Haşa. Allah kimseye zulüm etmez. insan kendi kendine zulüm eder. Nasıl zulüm ediyor? Rabbini tercih etmekle. Kendini tercih etmekle, nefsini tercih etmekle evet kendine zulüm etmiştir. Bakıyı oranı değil, fani oranı tercih ediyor. Kendine zulüm ediyor. Allah zulüm etmiyor. Allah ona tercih hakkı vermiştir. Ne olmak istiyorsun? Hazreti insan mı olmak istiyorsun? Allah'a dost mu olmak istiyorsun? Yolu budur diyor. Yol böyledir. Ha yok. Başka bir şey hayvandan daha aşağı mı olmak istiyorsun? Bu durumda Rabbini dinlemeyince, ayetlerini dinlemeyince hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağı olursun. Hakikati görmek istemeyince kör oluyorsun. İşitmek istemeyince sağır oluyorsun. Anlamak istemeyince gönülsüz, kalpsiz oluyorsun. Rabbini mi istiyorsun? Gel. Gel, gerekeni yap, al. Haşa! Allah, ben veririm deyince sen gerekeni yaptığında vermemesi mümkün müdür? Ne buyurdu? Sana, evet, beni sorarlar. Ben yakınım. Bana dua edenin, beni davet edenin davetini icabet ederim. Söyle, onlar da benim davetime icabet etsin bana iman etsin der. Evet, davetime icabet demek, bana iman etsin der. Benim onun davetine icabet etmemi mi istiyor? Bu durumda bana iman etsin, ben de onun davetine icabet edeyim. Bana iman etsin, beni sevsin, bana aşık olsun, davetine icabet edeyim. Gönlüne tecelli edeyim. Ama yok. Başka sevgilerden vazgeçemiyorum. Benim işime gelmiyor. Bu bana ağır geliyor. Bunu yapamam. Ama istiyorum. Böyle bir şey olur mu? Evet bu kendini kandırmaktır. Evet, bütün kullara kapı açıktır. Eğer milyonda bir dedimse, bu durumda 8 milyar varsa 80 kişi yapar. 80 kişi çok fazla. Allah'a her şeyini kurban edip gereğini yapan çok fazla. Yani 80 kişi çok fazladır. Bir mürşid Kamil'in işi budur. Mürşid-i yürürken arkamdan yürüyün diyor. Yani ne yapman gerektiğini biliyor musun? Biliyorsun. Nasıl yapman gerekir? Mürşidin gibi. O kazanmışsa sen de onun gibi yaptığında kazanıyorsun. Kazanırsın. Buna beraber sana ne yapman gerektiğini de söyler. Söylediğini yapmazsan, onun yaptığını yapmazsan onun istediğini istiyorsun. Olur mu öyle bir şey? Öyle bir şey yoktur. Yani biri Firavun gibi bir hayat yaşarsa ama Hz. Musa'nın gittiği yere gitmek istese, onun gibi muamele istese Allah kabul eder mi? Etmez. Firavun gibi yaşadınsa Firavun'un gittiği yere gidersin. Musa gibi yaşadınsa Musa'nın gittiği yere gidersin. Onun gördüğü muameleyi görürsün. Eğer mürşidinin kazandığını kazanmak istiyorsan, gördüğü gibi muameleyi görmek istiyorsan bu durumda ona uyman lazım. Onun gibi yapman lazım. Onunla beraber yürümen lazım. Onun gibi olmaya çalışman lazım. Onu dinlemen lazım. Onun yap dediğini yapman lazım. Yapma dediğini yapmaman lazım ki onun kazandığını kazanabilesin. Bu kadar da basit. Allah onun için imkan tanımış böyle guli alıp önüne koyuyor. İşte bunun gibi. Bütün peygamberler bu açıdan örnektir, şahittir. Her müşkilik amel aynı şekilde şahittir. Örnektir yani. Evet. Efendim de bir ara verelim biz. Verelim. Teşekkür ederiz. Efendim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah. <gülüyor>